Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçtan sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir istisna yapıp e, SES'i programın hemen başında yayınlamayı tercih ettim. Çünkü SES'in odağında olduğu e, bir gruptan size bahsetmek istiyorum. Bu yıl hemen bugünlerde 20 Mart itibariyle başlayan Liverpool Biennale'ne davet edilen Keka az önce... Onlardan e, bir bölüm dinledik. Dinlediğimiz bölüm 2011 yılında e, dördüncüsü düzenlenen San Francisco'daki e, bir festivalde yaptıkları performansın kaydı. International Body Music Festival, Uluslararası Bölüm. E, ...vücut müziği festivali olarak Türkçeleştirebilirim... ...Kasım 2011'de... ...KK Çağ'ın buraya davet edilmiş olması şaşırtıcı değil... ...alanları tam olarak bu... ...bir kolektif ekipten bahsettiğimizi söylemek mümkün... ...kimdir KK Öncelikle onları tanıtmak istiyorum... ...bir vücut perküsyonu ansablı olarak kendilerini tarif ediyorlar... ...Tugay Başar, Timuçin Gürer... Özür dilerim Gökçe Gürçay, Ayşe Akarsu ve Özgü Bulut'tan oluşan bir ansaml, bir kolektif, bir grup. 2002 yılında İstanbul'da kurulmuş. Neredeyse 20 yıldır bu alanda çalıştıklarını söylemek mümkün. Neler yapar Keke Çak? Performanslar üretirler, ders ve eğitimler verirler atölye çalışmaları yaparlar, kültür, sanat ve eğitim programları kapsamında özellikle etkileşimi, interaktiviteyi e, ön plana çıkartan ve katılımcıların, izleyicilerin birebir dahil olduğu performanslarıyla <gülüyor> ön planda olan bir topluluk. Uluslararası e, projeler yürütüyorlar ve yapmaya çalıştıkları şeyin ses, yaratan hareketin olanaklarını araştırmak olduğunu söylüyorlar. Body perküsyonu ve e, vücut perküsyonu ve vücut müziğiyle. Uzun süreli ortaklıkları tercih eden bir oluşum, gençlerle e, çalışan, duyuma engellilerle e, oluşan çalışan Ya da başka dezavantajlı gruplarla özellikle eğitim, araştırma, programları, atölyeler yapan bir grup. Farklı topluluklarla aynı zamanda tabii ki eğitmenlerle, başka performansçılarla ve sanatçılarla da sıklıkla birlikte çalışan, üreten bir topluluk. Eski geçmiş projelerine Birleşik Krallık'ta, İtalya'da ikincisi düzenlenen, Akdeniz Müzik Terapisi buluşmasında 2018'deki İstanbul Tasarım Bienali'nde Karşılaşmış olmanız muhtemel. Depoda da Sibel Horadan'ın bundan birkaç yıl önce gerçekleştirdiği sergide de onların katılımı söz konusuydu. Ve de benim bugün haric tan sanat programında özellikle gündeme getirmemin sebebi Liverpool Bienali'ne davet edilmiş olmaları. Yaklaşık iki yıldır Liverpool Bienali'yle işbirliğiyle Liverpool'daki farklı toplulukları, gençleri, farklı dezavantajlı grupları, kentin farklı bölgelerindeki e, toplulukları bir araya getiren hem atölyeler hem de onun sonucu olarak performanslar ortaya çıkartmak için davet edilmiş olmaları ve bunun bütün bir Biennale sürecine yayılacak olması. E, Liverpool Biennale tarafından onlara yeni sipariş edilmiş, Commission diye adlandırırız İngilizce'de, yeni sipariş edilmiş bir proje bu. E, Saha Derneği'nin ve The Media Cash Foundation'ın destekleriyle, işbirlikleriyle ortaya çıkartılıyor. Dijital performanslar da söz konusu, biraz pandeminin de etkisiyle elbette. E, sanal dersler söz konusu farklı katılımcı gruplarla ve bütün BNL'in süresine boyunca, bütün BNL boyunca yayılıyor. E, bedeni Yaşanan, deneyim yaşanan bir mekan olarak algılamaya çalışan, onu öyle takdir eden bir yaklaşımları var bu projelerinin. Ve izleyicileri, takip edenleri kendi vücutlarını bir perküsyon, bir vurmalı enstrümanmış gibi kullanmaya teşvik eden pozisyonlar alıyorlar. Sesi, ses üretimini bir bilgi formu olarak konumlandırıyorlar. Ee, ve ortaya çıkan sesleri ve ritimleri Aynı zamanda hareketin, göçün, bir yerden bir yere, bir yere akışın tarihselliği içinde de el almaya çalışan bir e, yapıları var. Önden kaydedilen ya da zaman zaman canlı olarak takip edilen atölye çalışmaları olacak. Özellikle Liverpool'un dört bir yanındaki okullarla ve Bieler'in kendi öğrenme programıyla işbirliğiyle. Ama zaman geçtikçe, biraz daha ilerledikçe, Keketcha bu atölyelerine daha farklı izleyicilere de Açacak. Böylece sadece öğrenciler gibi gençler ya da çocuklar değil, aynı zamanda farklı kuşaklar arasında da bir diyalog, bir birbirine dokunma ve işbirliği imkanı e, yaratmaya çalışacaklarını e, söylemek mümkün. Şimdiden eğer liverpoolbienial2021.com adresine giderseniz, Kekecan'ın bu projeleri hakkında bilgiler alabilirsiniz birkaç tutorial diyebileceğim birkaç nasıl yapılır bunlarla ilgili bilgi bile var yaptıkları kamplar var hareketler var. Beden perküsyonu öğrenmeye, kendi sesinize ve bedeninizle bağlantı kurmaya teşvik edecek birkaç çalışmayı şimdiden takip etmeniz mümkün. Liverpool Biennale'inde böyle bir beden perküsyonu, ses beden odaklı bir işin olması da hiç tesadüf değil. Biennale 20 Mart'ta resmi olarak başladı. Aslında bundan bir sene önce neredeyse öngörülüyordu. 2020 yazında yapılması öngörülüyordu. Ve geçen yıl... Hemen hemen bu dönemlerde ben Biennial'in direktörlüğünü, küratörlüğünü değil de direktörlüğünü üstlenen Fatoş Üstü'yü de programa konuk etmiştim. Bir ses kaydıyla pandemi dönemine dair bilgi göndermişti. Akabinde bu e, sonbaharda e, Fatoş Üstek Liverpool'daki görevinden ayrıldı. Bağımsız küratör olarak tabii ki çok sayıda değerli projeye imza atmaya devam ediyor. Ama biraz da onun girişimleri e, sayesinde Liverpool bir yerine Kekecan'ın davet edildiğini söylemek mümkün. Keza uzun yıllardır, 10 yılı aşkın e, süredir Birleşik Krallık'ta yaşayan Türkiye kökenli bir küratör, fotoğrafçu üstek aynı zamanda yazar da. Onların geçtiğimiz İstanbul Bienali zamanında yani 2019 İstanbul Bienali zamanında İstanbul'a bienelin küratörlüğünü üstlenen Liverpool Bienalinin küratörünü üstlenen Meksikalı Manuela Moskoza ile geldiklerini hatırlıyorum. Ben de onlarla çeşitli görüşmeler yapmıştım. Sağ stüdyoda sanatçılarla bir araya gelmiştik. Ve o zamandan beri biliyoruz ki Liverpool Bienalinin konsepti The Stomach and the Port başlığı etrafına geçiyor. Yani mide ve liman ama port aynı zamanda kapı olarak da e, görmeniz mümkün Liverpool bir liman kenti her şeyden önce öyle bir e, referans da var ama bu mide kelimesini kullanması vücudun her şeyini neredeyse belirleyen çok ana bir yer ve mideyi tabi bir şekilde bedenin limanına bedenin kapısına benzetmek de mümkün ağırlıklı olarak Liverpool Biennale'nin bu 11. edisyonu e, vücut kavramını, bunun etrafındaki diğer kavramları ve vücudu bir dünyayla bağlantı ...kurma aracı olarak görmeyi araştırıyor. Dolayısıyla vücudu bir müzik üreten, ses üreten bir perküsyon aracıymış... ...bir müzik enstrümanıymış gibi kullanan bir grubun Keke Can'ın... ...buraya davet edilmesi Biennial'in kavramsal çerçevesine çok doğrudan bir yerden oturuyor. Bu yılki Biennial'e Keke Can'ın haricinde 50'ye yakın başka sanatçı ve bir kolektif daha katılıyor. 12 hafta boyunca sürecek... 6 Haziran'a kadar devam edecek sergiler ücretsiz performanslar gösterimler ve etkinliklerden oluşan Britanya'nın Birleşik Krallığı'nın en büyük çağdaş sanat etkinliği diyebiliriz bir çağdaş sanat Biennale olduğunu vurgulamak gerek onların 98 yılında kuruldu Liverpool Biennale'de. Her iki yılda bir düzenleniyor. Normalde pandemiden önce 2020 yılında düzenlenmesi e, gerektiğini de buradan hatırlatmış olayım e, bu vesileyle. Ve de üç ana başlık etrafında oluşturuldu Manuel Moskova tarafından. Manuela'yı da tekrar hatırlatmak üzere Meksika'da yaşayan ve Tamayo Müzesi'nin küratörlerinden biri olduğunu vurgulamam lazım. Üç ana e, başlığa, bölüme belki de demek lazım ayrılıyor the stomach and the port bunları size saymak istiyorum yine Liverpool Biennial 2021.com'a giderseniz bunlarla ilgili daha detaylı de almanız söz kodusu ama şöyle başlamış ilk bölüm the stomach the mouth like a port is an opening ağız aynı bir liman gibi bir kapı gibi bir açılıştır demiş a place of first contact with the outside dışarıyla ilk bağlantı mekanınız yerinizdir diyor ve iki trafik yani iki akışkanlığı harekete geçir. Import ve export. ithalat ve ihracat yani giriş ve çıkış. İlk bölüm buna çok odaklanıyor. İkinci bölüm porosity. insanın derisine ve bu derinin bir seyahatin ürünü olduğuna ve pek çok yolculuğun kolaylaştırıcısı olduğundan eee yola çıkan bir yaklaşımı var insan derisini biraz aklıma Almadovarın filmleri de geliyor bu anlamda e, onu bir metaforik olarak bir yolculuk aracı olarak da e, görerek e, bakıyor sonuncusu ise üçüncü bölümü ise kinship e, üzerine yaklaşıyor bunda da Özellikle birinden diğerine aktarım, bir insandan diğerine aktarım. Bu aktarımın bedenle olan, insanla olan ve hatta insan dışı diğer türlerle olan ilişkisine bakmaya çalışan bir yanı var. Özellikle buna bakıyor. Yani kin kind değildir, kinetik de değildir diyor ama bir şekilde bunun ne kadar... Önemli olduğunu bu aktarımın ne kadar önemli olduğunu e, vurgulamaya çalışan bir e, yaklaşımı var. Ve e, esasen şu soruyu soruyor Liverpool Biennial'e bu edisyonuyla. Beden nedir? İnsan olmak ne demektir? Böyle bir dönemde pandemiden bahsettiğimiz bedenin öneminin belki daha da sağlığın öneminin daha da farkına varıldığı bir dönemde. insan olmak ne demektir? Ve Bir insanlar birbirleri için ne olabilirler bedene akışkan bağımsız organizmalar ama birbirine e, muhtaç birbirine bağımlı organizmalar olarak bakmaya çalışan hem kendi çevresini şekillendiren hem de çevresiyle şekillenen bir organizma olarak akışkan bir organizma olarak bakmaya çalışan e, bir yapısı var Liverpool Bienniali'nin yapısı. E, Bu edisyonunun 6 Haziran'a kadar devam ediyor. Gitmek belki böyle bir dönemde imkansıza yakın olabilir bazılarımız için. Ama... E Çevrim içi sanal portallar kullanacaklar, öyle bir liman, öyle bir kapı da oluşturacaklar. Oradan pek çok etkinliği Kekeca'nın projeleri de dahil olmak üzere bugünden Biennial'in sonuna kadar belki daha da ötesinde takip etmek mümkün olacak. Böylece Liverpool Biennial'ine bugünlük ayırdığım bölümün sonuna gelmiş Oluyorum. Umarım KK Canı'nın da başka projelerini de takip etmek için bu bir vesile yaratır diyelim. E, programın kalan bölümünde e, zamana biraz duyarlı olduğu için paylaşmak istediğim birkaç açık çağrı var. Sanatçılara yönelik e, görsel sanatlar alanında çalışanlara yönelik açık çağrılar bunlar. E, Pandemi ile birlikte ama onun öncesinde de uluslararası etkileşim kurmak, uluslararası öğrenme programlarına, residency olarak adlandırdığımız rezidans ya da misafirlik programlarına, çalışma, araştırma ya da stüdyo programlarına katılmak çok kolay değil her zaman bu imkanları bulmadan haberdar olmak e, ve de insan için özellikle sanatçılar tabii ki e, burada kastettiğim e, çok dönüştürücü etkileşimle yeni şeyler öğretici farklı bir mekanda bağlamda zamanda e, çalışmak bazen durup düşünmek için iyi fırsatlar pandemiyle birlikte bu imkanlar bu hareketlilik uluslararası hareketlilik özellikle azaldığı için e, zaman zaman ben de bunları duyurmaya sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ilk bir Çevrim içi program, the Alternative Art School, yani alternatif bir sanat okulu kurduğu iddiasınılar. Web sitesinden de bilgi alabilirsiniz, thealternativeartschool.net adresinden. Moddaları şu: Artists around the world, teaching artists around the world. Yani sanatçıların, sanatçılara hocalık yaptığı, öğrettiği bir program dan bahsediyoruz ve dünyanın dört bir tarafından sanatçıların dünyanın dört bir tarafındaki sanatçılarla bir araya geldiği bir programdan bahsediyoruz. Bunun kurucusu Neta Thompson adlı Creative Summit'ten de Creative Times'tan da hatırlayabileceğiniz bu alanlarda çalışan değerli bir isim. New York merkeziler ama şu sıralar programları aynı bir okul gibi birkaç aylık Sömestirler halinde Dünya'nın dört bir tarafından özellikle Biennale'ler, Çağdaş Sanat Müzeleri'nden aşina olduğunuz e, sanatçıların ders verdiği, e, stüdyo derslerinin de olduğu ama seminerlerin de yapıldığı, bir arada da çalışmaların yapıldığı bir formatta yapıyorlar. E, bununla ilgili Saha Derneği'nden bir açık çağrı yapıldı. Yeni bir işbirliği başlatmış olduk Saha Derneği ile Alternatif Art School arasında. 2 sanatçı açık çağrıya 9 Nisan'a kadar başvuracak. 2 görsel sanatçının birer sömestr birer dönem boyunca çevrim içi yürütülecek ve Düzen 4 bir tarafından Sanatçıların ki bu kez içlerinde Ahmet Öğüt de var. Dünyan dört bir tarafından programa katılan sanatçılara dersler vereceği, stüdyolar yapacağı, masterclasslar yapacağı, birlikte çalışacağı bir çevrim içi program bu. İlk dönemi 9 Nisan'a kadar başvuran sanatçıların katılabileceği seçilme imkanları olan ilk dönem 30 Nisan 18 Haziran arasında. Aynı çağrıya başvurulduğu zaman 22 Ekim 17 Aralık tarihlerinde de düzenlenecek Dördüncü döneme de e, başvurmak mümkün. Birer sanatçı birer döneme davet edilecek bir e, seçici kurul tarafından. Seçici kurulda e, ben de varım. E, Nathan Thompson var biraz önce size bahsettim. Ve Vahap Afşar var. Vahap Afşar Türkiye kökenli e, New York'ta e, yaşayan, o bölgede yaşayan. Ve e, geçtiğimiz dönem bu programa da birebir katılmış. Çok deneyimli Türkiye'den sanatçıları da iyi tanıyan e, bir isim böyle bir işbirliğiyle seçilecek. Açık çağrıya 9 Nisan'a kadar başvurmak mümkün. The Alternative Art School sosyal medya kanallarından da takip edilebilir. Bir başka başvurulabilecek program ise direkt New York'ta, bu sefer New York'a gidebileceğiniz ya da dijital olabilecek biçimde SVA olarak bilinen The School of Visual Arts. Uluslararası tanınan bir program. Yani sanatçılara, tasarımcılara, Yaratıcı düşünürlere, zaman, mekan ve onları destekleyen bir topluluk etrafında yeni fikirler geliştirmelerine destek veren bir oluşum. School of Visual Arts'ın bir MFA programı da var, Master of Fine Arts programı da var. Ama esasen benim bugün gündeme getirmek istediğim The American Turkish Society'nin Her yıl özel bir bursla Türkiye'den sanatçılara alan açtığı program. Bu sene pandeminin etkisiyle programları genişletip 3 farklı opsiyon sunuyorlar. İkisi kampüste yani New York'a gitmek gerekiyor. Bir tanesi ise çevrim içi. Bunlara başvurmanız mümkün. Kampüsteki programlardan bahsedeyim. Güzel sanatlar. Resim ve karışık e, teknik mixed media alanında e, bir program. İlki 1 Haziran 1 Temmuz, ikincisi 6 Temmuz 6 Ağustos. İki aylık e, süreler gibi göre yani birer aylık süreler e, gibi görmek mümkün bunları. İki ayrı programlar. E, diğeri ise yine Güzel sanatlar alanında ama contemporary practices güncel pratikler alanında aynı dönemlerde birer rezidans daha var birer aylık yani 1 Haziran 1 Temmuz. 6 Temmuz 6 Ağustos periyotlarında son olarak da bir çevrim içi de var. The Artist Residency Project olarak tarif ediyorlar. Aktif ve profesyonel sanatçılığı Türkiye'de yaşayan sanatçılara açık bir program. Galerisi olmaması gerekiyor sanatçıların. Burada biraz önce bahsettiğim Alternative Art School'da bu böyle bir kriter yok. Türkiye'de yaşamak zorunda da değilsiniz. Türkiye kökenli de olabilirsiniz. Galeriyle ilgili de kısıtlayıcı bir E, konu yok ama SVA'da bunların olduğunu vurgulamak gerekir. E, online program ise 6 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında ve The um, Turkish American Society'nin desteğiyle, American Turkish Society'nin desteğiyle de bütün masraflarınız ve program e, katılım ücretleriniz e, karşılanmış oluyor Böyle de bir e, yanı var. 1947'den beri aktif olan School of Visual Arts, SVA'nin programlarına e, katılmak isterseniz ki de American Turkish Society 2004 yılından beri buraya her yıl bir sanatçının gitmesine e, destek olmuş durumda. Aynı kurumun a, e, sanatçıların bu yaza kadar başvurabileceği, küratörlerin de başvurabileceği e, başka programları da var. Onun da adı Moon and Stars. STARS Projects Grant Moon and Stars Project Grants American Turkish Society.org adresinden 31 Temmuz'a kadar başvurabileceğiniz bu program hakkında da bilgi almanızın mümkün olduğunu şimdiden söylemiş olayım. Ve henüz açık çağrısı çıkmasa da şimdiden paylaşmak istediğim bir başka New York misafir sanatçı programını daha gündeme getirmek istiyorum. The International Studio and Curatorial Program, ISCP olarak Aa, bilinen bu e, program hakkında yakında saha çağırsanız destekleme girişimi tarafından bir açık çağrı e, yayınlanacak e, bu bu da ilgi çekebilir e, bakmak için burası Brooklyn'de bir e, kompleks iscp tre New York City nyc.org'dan e, bilgi almanız mümkün sanatçıların ve küratörlerin yaratıcı gelişimlerini desteklemek üzere uzun yıllardır çalışan bir program bu çok işler Türkiye'de de oldukça bilinir geçtiğimiz yıl 25. yılını kutladılar ben de geçtiğimiz sene New York'ta misafir sanatçı programları hakkında bir konuşma yapmak üzere onların bu 25. yıl Uluslararası Sempozyumuna katılmıştım. Böylece oradaki atölyeleri, programları çok daha yanıma fırsatı bulmuştum. Saha ise 2013 yılından beri e, saha.org.tr adresinden ayrıntılarını alabileceğiniz biçimde ISCP ile bir ortaklık yürütüyor. E, kurumun misafir sanatçı programına yapılan açık çağrı sonucu davet edilen sanatçıların üçer aylık New York'ta ISCP bünyesinde dünyanın dört bir yanından üç aylığına, altı aylığına New York'ta yaşamak, çalışmak üzere ISCP bünyesine katılmış. Diğer sanatçılarla etkileşim halinde olmalarını, projeler üretmelerini, oradaki open stüdyolara katılıp gelen New Yorklu sanat izleyicilerine, küratörlere, diğer sanatçılara işlerini anlatıp etkileşim içinde onlardan geri bildirim almalarına yardımcı oluyor diyebiliriz. Bu programa en son 2019 sonbaharında Volkan Kızıltunc katılmıştı, 2018'de İnce Furni, geçmiş yıllarda Cem dinlenmiş, Belissa, Emre Huner, Burak Deliğer, Güneş Terkol gibi sanatçılar bu programa. ...davet edilmişlerdi... ...ta 1994 yılından beri... ...New York'ta, Brooklyn'de... ...ker amacı bir çağdaş sanat kurumu... ...sergi mekanları da var... ...eğitim programları da yapıyorlar... ...30'un üzerinde sanatçının ve küratörün... ...eş zamanlı olarak orada... ...çalışması mümkün... ...Türkiye'den bir diğer isim... ...Civan Özkanoğlu da... ...New York'ta yaşayıp çalışan bir sanatçı olarak... ...New York'lı sanatçılar açtıkları... ...programa davet edilip... ...orada katıldılar... Uluslararası perspektifler kazandırması bakımından önemli bir oluşum. Yakında 2021 yılının sonbaharı Ekim Kasım Aralık ayları için saha Ork.tr'den ya da ISCP'nin kendi e, sosyal medya kanallarından e, bu açık çağrıyı takip edip yaza kadar başvurmak e, mümkün olacak. Şimdiden paylaşmak istedim. Çünkü bu kadar e, belki içe kapandığımız bir dönemden sonra sonbaharı New York'ta uluslararası bir sanat ve sanatçı topluluğu içinde geçiririp e, etkileşim içine girmek oradaki sanat sahnesini tanımak iyi bir imkan olabilir tercih edenler için şüphesiz. Bu haftalık programın sonuna geldik. Ben programcınız Çelenk Hariçten Sanat programını Açık Radyo'da Pazartesi'leri 16.30'da dinleyebilirsiniz. 5 yıldır, 5 yıl bitmek üzere yaptığım bir program. Aynı zamanda Spotify'da Hariçten Sanat'ın son bir döneminin kayıtlarını dinlemek mümkün. Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivinde ise hepsine ulaşmak mümkün. Gezegenin farklı köşelerinden görsel sanat odaklı projeler... Yayınlar, sergiler hakkında size bilgiler ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Haricden Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve Çelenk Batra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.